Diyor ki İmam Nevi Rahimahullah Babu Fadlil Ganiyiş Şakiri Zengin Şükreden Zenginin fazileti bahsi Ve ho men akadal kim Bu şükreden zengin Yani genelde insanlar şükür deyince Ne anlıyorlar sadece dilleriyle Çok şükür Rabbimize Hamdolsun Rabbimize bize verdi Demeyi anlıyorlar Halbuki şükür etmek Daha önceki derslerimize de geçti Şükür, hamd ile arasındaki farklardan bir tanesi de neydi? Hamd sadece dil ile olur, şükür ise dil ile, kalp ile ve azalarla olur. Kalp allah Teala Teala'ya müteşekkirdir, razıdır. Dil bunu telaffuz eder. Azalar da ne yapar insanın azaları? Harama gitmeyerek, Allah'ın emirlerini yerine getirerek lisanı haliyle teşekkür etmiş olur, şükretmiş olur. Hamd ise sadece ile yapılır? Dil ile yapılır. İşte şükreden zengin. Kimdir o? İmam-ı Nevi Rahimahullah burada bize açıklıyor. Diyor ki Ve men akadel min malı ona helal kılındığı yerden alan kimsedir. Yani kazancını, zenginliğini nereden elde eden kimsedir? Helal yollarla. Yani yoksa şükreden zengin kavramına girmez. Eğer bir kimse haram yollardan para kazanıyorsa, faizden para kazanıyorsa. Vasarfehu fi vujuhihi'l-mâmûri bihâ. Kazancını helal yollardan alan ve bu kazancı Allah Teala'nın emrettiği, sebep razı olduğu yerlere harcayan kişidir şükreden zengin. Ve bunun fazileti bahsi. Muhammed aleyhissalatu vesselam burada bizlere ayetler zikrediyor. Bu ayetlerin tefsiri daha öncen birçoğunun tefsiri geçti. Hızlıca üzerinden bu ayetleri okuyarak geçelim. Diyor ki Allahu Teala: a'ta ve Kim verirse" Yani zenginliğin gereği nedir arkadaşlar? Vermek. infak etmek. Ve ve sakınırsa ve saddaka kendisine verilecek olan bu infaka karşı, Allah yolunda harcamaya karşı cenneti de tasdik ederse biz ne yaparız diyor Allah-u Teala o kimseye. <feyle> kolay olanı ona kolaylaştırırız. Artık bakar ki o insan artık ameller ona kolay olur. Salih ameller onun için kolaylaştırılır. Başka bir ayet-i kerimede buyurduğu üzere Allah-u Teala'nın ne diyor? Ve'l-lezîne cahedû fînâ. Ve'l-lezîne fînâ. Bizim uğrumuzda, dinimiz uğruna emirlerimiz uğruna mücadele edenler var ya, gayret edenler. Çünkü din gayret gerektiren bir husus arkadaşlar. Yani din böyle oturayım da dindar olayım olmuyor. Dindarlık öyle sana gökten pat diye inmiyor. Bir gayret gerekiyor. Kalkacaksın sabah namazına gideceksin. Öğle ne zaman okunacak, camiye yetişeceksin. 5'te 5 beş camide yapmaya çalışacaksın. Gece kalkıp namaz kılmaya çalışacaksın. Oruç tutmaya çalışacaksın. İşte dindarlık ne? Gayret. ولذين جاهدوا فينا ايشte i̇şte bizim de dinimizde emirlerimizde gayretli olanlar var ya le nehdiyennahum subulana ne yapacağız diyor Allah Teala biz onlara yollarımızı kolaylaştıracağız subul yollarımızı o kimselere kolaylaştıracağız aç açacağız yani tabii yani kimse gerçekten gayret gösterirse Allah Teala'nın da bu ayette buyurduğu üzere verirse Allah yolunda harcarsa, sakınırsa, cenneti tasdik ederse, inanırsa, arzularsa, bunun akabinde Allah-u Teala'nın bir müjdesi. Diyor, güzel olanı, kolay olanı ona kolaylaştırırız. Sabah namazına kalkmak artık onun için çok kolaydır. Beş vakit namazı camide kılmak artık onun için böyle nedir? O kadar kolay bir hale gelmiştir ki. Denk de getirir allah Teala ona. Ve seyircihan ne bu hal Ayetin devamında diyor ki Leyl suresinde, ateşten bahsederken, cehennemden bahsederken, en takvalı olanlar ne yapacaklar? Cehennem ateşinden uzak tutulacaklar. Bakın arkadaşlar, takvalı olmak, dünyada takvalı olmanın semeresi, meyvesi, sonucu, neticesi nedir? Ahirette cehennemden ne olmak? Uzak olmak. Takvanın tarifini sürekli defaatle yaptık. Bir daha tekrarlayalım. Neydi? Nedir o? Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasakladıklarından kaçınarak kendinle ateşi arasında azabı arasında bir duvar örmek. Yani bir insan Allah'ın emirlerini yapmıyorsa takvalı olamaz. Kalbim temizlemesin. Kalbi pisdir o insanın. Bir insan Allah'ın haramlarından kaçamıyorsa, kaçmıyorsa kendiyle bu konuda mücadele etmiyorsa bu kimse ne olamaz? Takvalı olamaz. Aleyküm Kimdir arkadaşlar bu cehennem ateşinden uzakta olacak olan kimseler? Ellevi, yu'ti ma O kimse ki malını verir, harcar. Ne için? Yetezekke. Arınmak için. Mesela zekat nedir? Malın pistidir, onu verir, arınır. Sadaka nedir? İnsanın arınması için verdiği şeylerdir. Allah yolda yedirir, Allah yolunda içir, içirir. Bunların hepsi... Aleyküm Bunların hepsi arkadaşlar ne içindir? Arınmak için. Ve mali ahadin indehu min ni'metin Vermiş olduğu, Allah yolunda harcamış olduğu malı, mülkü, tasadduk ettiği her şey vermiş olduğu kimsenin ondan alacağı olduğu için değildir. Ancak ne için verir? İlla ittiga vechhi rabbihil a'la. Rabbinin yüzünü arzulamak için. Bunu ümit ederek, sevabını ümit ederek ne yapar? Verir. Harcaması bunun içindir. Ve lesevfe yardâ. İşte diyor ki allah Teala, sonunda da bu kimse ne olacaktır? Bu zengin. Malını Allah yolunda harcayan, İmam-ı Nevevî olan dediği gibi, malını helalde kazanıp Allah'ın emrettiği yere harcayan ve lesevfe da Sonunda akıbet olarak ne yapacaktır? yarda razı olacaktır. Razı olacağı şeyi bulacaktır. Yani kim ne ekerse, ekerse dünyada ahirette onu ne yapacak? İçecek. Ahirette onu içecek. Bir kimse biraz sonraki bahiste gelecek, bapta gelecek. Dünyada kibirli olursa, övürlenirse bunun karşılığını ahirette içecek. Hadislerde diyor ki Hazreti Aleyhisselam Allah Teala onları insan şeklinde karıncalar olarak yaratacak. Hadis, Tirmizi ve Nesaide. Onları diyor, cehennemde bir hapis içine koyacak. Bu diyor hapsin adı, okunuş farklılıklarıyla ya Beules ya da Bules. Zindan, hapishanede, şey cehennemde bir zindan var, bir hapishane var. Adı ne? Beules. Bunu da öğrenin. Hapishanenin adı, cehennemdeki kibirli olan insanların gireceği yerin adı. Paulus. Dünyada ne yaparsan onu biçiyorsun. artistik yaparsan öbür tarafta karınca gibi yaratılıyorsun. Gireceğin yer ne? Cehennemdeki o hapis. Allah yolunda veriyorsun, Allah'ın rızasını, yüzünü arzulayarak Allah yolunda harcıyorsun. Karşılığı ne? Ve le Ne yapacaksın? Razı olacaksın. Diğer ayet: İn tubdu's sadakat Allah Teala diyor ki: Sadaka verirken Açıktan verirseniz bu da güzel. Yani sadaka vermek güzel. Ve intuhfuhâ Şayet gizleyerek verirseniz Ve tu'tuhal fukarâ Ve fakirlere gizleyerek verirseniz Fe hayrun lekum Bu daha hayırlıdır diyorlar. Ne diyor bir hadiste Allah-u Teala'nın hiçbir gölgenin olmadığı o günde gölgesinde gölgelendireceği yedi kişi var. Bunlardan bir tanesi de kim? Sağ elinin verdiğini, sol elinin ne yapmayacağını bilmeyediği. O kadar gizli veriyorlar ya. Yani. yani aleni değil. Ama şimdi öyle dönemde, öyle zamanda yaşıyoruz ki adam bir kimseye iyilik yapıyor, hayır yapıyor. Yani utanmasa gazetelere verecek? İlan verecek. Bu ayı keffir Ankom min seyyatikum. İşte böylece sadaka verirseniz, gizli olarak verirseniz Allah Teala sizin günahlarınızı örter ve Allah Teala yaptıklarınızdan haberdardır. Diğer ayet Allah Teala şöyle buyuruyor. Len tenalu'l birra. Birra ulaşamazsınız. Nedir arkadaşlar bir yüce halimler seni cennete götürecek olan bütün itaatler, iyilikler. Seni cennete götürecek, cennete ulaştıracak olan bütün salih ameller, iyilikler, itaatlere ne deniyor? Elbir. Yani sen deminden de söyledik ya diğer ayette. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim yolumuzda, bizim uğrumuzda mücadele eden, gayret sarf eden. Tabi bu hemen şu anlaşılmasın. Bazıları bunu ne olarak anlıyor? Yani Allah'ın dini için ümmete hizmet olsun diye ne yapayım? Bir gayret içinde bulunuyor ama sabah namazı geçsin. Yani önce gayret neyle başlayacak? Senin kendi nefsinle başlayacak. Önce kendini adam edeceksin. Sonra aileni, sonra çevrenin, akrabanın, sonra ümmete gideceksin. Ama bakıyorsunuz ki bazı işte siyasi düşünen adamlar zannediyor ki iki tane pankart astığı zaman, iki tane parti bayrağı astığı zaman seçimlerde ne yapmış oldu? Allah'ın uğruna mücadele etmiş oldu. İki mitinge çıkıyor değil mi? İnsanlar bugün o hale gelmişler maalesef. Ama kendisiyle mücadeleye gelince Allah'ın emirleriyle, Allah'ın ona yapmasını istediği, emrettiği şeylerle mücadeleye gelince herkese bakıyorsun ki gevşek. Bunun için zaten ayetin devamı olan لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Onlara yollarımızı kolaylaştıracağız, gerçekleşmiyor. Niye? Çünkü adam Allah'ın dini uğrağına yapmadı. Mücadele etmedi. Edemediği için de öbür taraftan mahrum bırakıldı. Mahrum kaldı. Burada da Allah S.A. diyor ki لَنْ تَنَالُ birra". Sizi cennete götürecek olan itaatlere, ibadetlere muvaffak olunmayacaksınız. Ta ki, hatta tunfikû mimma tuhibbûn. Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda harcamadıkça, yani vaktiniz olsun, paranız olsun, birçok şeyinizi Allah yolunda harcamadıkça allah Teala sizlere ne yapmayacak? Diğer itaat kapılarını açmayacak. Diğer hayır kapılarını sizlere vermeyecek. Onun için ne yapacaksınız? Ümmete hayırlı olacaksınız. Önce kendinize Sonra çoluğunuza, ailenize ve ümmete. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ Allah بِهِ alim. Allah yolunda harcadığınız her şeyi ne yapmaktadır? Allah Teala bilmektedir. Bu yeter arkadaşlar. Yani sağ elinin verdiğini, sol elin bilmeyecek. Bu şekilde ne olacaksın? Hırslı olacaksın, gayretli olacaksın. Yani şeytanın hileleri çok. Yani seni Allah yolunda harcamamak için birçok engellerle engelleyebilir. Ama buna, bunu başaramazsa, bunu elde edemezse ne yapıyor bu sefer? Senin amelini, ayette de olduğu gibi bilmenli, minnet ettirerek, bak sana vermiştim, yapmıştım dedirterek yahut riya, göstere göstere, gözüne soka soka insanlara duyura duyura verdirerek amelini ne yapmaya çalıştırıyor? Boşa çıkarmaya çalıştırıyor. Buna da ne yapması gerekiyor? Mümin kulların uyanık olması gerekiyor. Ne diyor Allah-u Teala? Kavlun ma'rufun Kavlun ma'ruf. Güzel söz. Hayrun min sadakatin getbe'uha eza. Güzel söz. Aleyküm selam. Daha hayırlıdır. Sadaka verdikten sonra ardından verdiğin kimseye eziyet etmenden, onu sıkıntıya sokmandan, onun başına bu vermiş olduğun sadakanı, sadakayı kakmandan. Selamun <gülüyor> Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani allah hala Teala diyor ki böyle yapacaksan ey zengin, ey zengin, ey parası olan, sadakayı verip, parayı verip, sonradan da bunu adamın gözüne sokacaksan bunu dillendirerek onu... onu Rencide edeceksen bunu yapma. Sadece güzel söz söyleyerek ne yapabilirsin? Ecri sevabı kazanabilirsin diyor. Hadislere geçelim bu bahsdeki. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu diyor ki: "Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la hase, hased illa fi Ancak iki şeyde haset olur. Gıpta olur. Buradaki hasedin manası yani hasedin normaldeki manası nedir? Nimetin kula verilen nimetin Ondan zeval olması. Ondan ne yapması? Kaldırılması. Tabii çok problemli bir şey haset. Ateşin odunu yediği gibi diyor kulun neyini yer haset? Amellerini yer. Yani niye? Çünkü haset demek kadere itiraz demek. Bana vermedin ona nasıl verdin? Yani kadere bir itiraz var burada. Hasette. O sebeple diyor ki Aleyhisselatü'ne iki şeyde haset yapılabilir yani. Bu gıpta özenilebilir, arzu edilebilir yoksa karşıdaki kimseden kaldırılması gidil, giderilmesi anlamında değil. Raculun atehullahu malan fasallatuhu ala halakatihi fil hak. Allah Teala'nın kendisine para verdiği, mal verdiği, zenginlik verdiği ve bu zenginliğini parasını Allah yolunda, Allah'ın hak kıldığı yolda harcayan kimsenin zenginliğini alabilir, özenilir. İkincisi Wa rajulun ata'ahullah hikmetan fa huwa yaqti biha wa yu'allimaha. adam kim gıpta edilecek olan adam? Allah Teala'nın kendisine hikmet yani ilim verdiği ve bu ilimle insanlar arasında hüküm verip insanlara öğrettiği kimse. Bunlara özenilir. Yani yeryüzünde özenilecek insanlar varsa bunlardır diyor Resulullah İbn mer rivayet ediyor ki Nebi Aleyhissalatu vesselam la hasada illa fi sennatayn iki şeyde ancak haset olur. Rajulun ata'ahullahul Kur'an allah Teala'nın kendine Kur'an'ı verdiği, Kur'an'ı bahşettiği kimse, فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَا ve وَآنَا الْنَهَارِ Gece gündüz Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu Kur'an'la ne yapıyor? Kaim. Kur'an okuyor, onunla amel ediyor, onu insanlara davet ediyor, namaz kılıyor, ayakta kıyamda duruyor. Bu adama özenilir. وَرَجُلُونَ اَعْتَهُ اللّهُ مَالًا Ve Allah'ın mal verdiği, para verdiği bir adam, ama nasıl? Bankada yatırdığı, hesaplarını her gün şişirdiği, malına mülküne mal kattığı, cimriliğinin de bir o kadar arttığı bir adam mı? Yoksa, فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَا ve وَآنَا النَّهَارُ Gece gündüz parasını harcayan adam mı? Elbette ki gece gündüz parasını Allah yolunda harcayan adam. Ve bilecek ki sadaka, bu adamın parasından, malından, mülkünden hiçbir şey ne yapmayacak? eksiltmeyecek, azaltmayacak. <gülüyor> Yani öyle insanlar gördük. Mesela Suudi Arabistan'da okuduğumuz dönemlerde, yıllarda. Adam hayır yapmak için kendisine hayır kapıları arıyor. Evli öğrencilerin hanımlarına dönüş biletlerini gelin diyor, diplomanızı getirin okuldan mezun olun. Ben diyor kendi şirketimden ne yapacağım? Ben vereceğim diyor mesela. Yüzlerce öğrenci mezun oluyor. Adam verdikçe veriyor ve Allah da ona verdikçe veriyor yani. Bu adama gıpta edeceksin, bu adama üzeneceksin. allah Teala'dan ne yapacaksın? Sana da böyle mal verirse eğer, verdiği takdirde senin sen de bu şekilde harcamaya niyet edeceksin ki sevap konusunda o adama ne olacaksın? Ortak olacaksın. Aleyküm selamünaleyküm. Üçüncü hadis bu baptaki. Bildiğiniz bir hadis. Ebu Hurayra radıyallahu anhu anh, rivayet ediyor. Diyor ki, muhacirlerin fakirleri, Mekke'den gelen, yurdunu terk etmiş, malı mülkü olmayan muhacirler, Peygamber aleyhisselatü vesselam'a geldiler, dediler ki, Ya Resulallah, Zehebe Dusur dusûri bidderacâtil ula. Zenginler, içimizdeki zenginler, yüksek makamları elde ettiler. Cennetleri, Cennetteki yüksek makamları elde ettiler. O naimil mukim, ebedi olan, sürekli olan o nimetleri ne yaptılar kazandılar. Peygamberimiz diyor ki, Hayırdır, ne oldu yani? Neyiniz var yani? Zenginlere niye böyle şey yapıyorsunuz? Çullanıyorsunuz. Diyorlar ki, Fakar yusalluna kema nusalli ve yasumuna kema nasumu ve yatsadlakuna ve la nasadak. O ne yapıyorlar? Bizim namaz kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Onlar da bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Sahabelerin namaz kılmasını düşünün arkadaşlar. Yani beş vakit namazın dışında, kıyamun değil, gece namazı. Zenginler de ne yapıyorlar? Bırakmıyor, yarış. Değil, değil mi? فَسَابِقُوا <gülüyor> مُسَابَقَاتٍ diyorlar, yarışın diyor. اِلَى مَغْفِرَتُ مِنْ <gülüyor> Allah'ın rahmetine, magfiretine yarışın. Yani zamana zenginlerinde ne var şimdi bizim mesela bakın. Adam diyor ki ya zaten veriyoruz, harcıyoruz. Yani bu konuda yapacağımızı yaptık. Allah buradan ne yapar bizi yere sokar. Ama sahabede öyle bir şey yok. Sahabe zenginler fakirlerle yarışıyor. Fakirlerin de gözüne batıyor bu. Diyor ki bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Tuttuğumuz gibi oruçluyorlar. Nafile oruçlar. mi yani? Farzın dışında da yani. Ve ne yapıyorlar aynı zamanda? Aleyküm Aleykümselam ve allah u onlara vermiş olduğu... zenginliği, parayı, malı, mülkü... ...atasattık ediyorlar. Sadak olarak veriyorlar. Aleykümselam aleyküm selametera. Biz ise fakirler olarak... ...muhacirlerin fakirleri, garibanları olarak... ...ne yapamıyoruz? Paramız olmadığı için... ...harcayamıyoruz. Böylece onlar... Aleykümselam and aleyküm selam. Böylece onlar... Sahabenin zenginleri... Bizlerin yapmış olduğu amellerin yanında artı bir amelleri var. Düşünün arkadaşlar, yani gariban, fakir sahabeler peygamberimize ne için geliyorlar? Ne için geliyorlar? Bizler garibanız, fakiriz, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Bu zengin sahabeler de ne yapıyorlar? Bizim gibi namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Bizden üstünlükleri bir de ne var? Allah'ın onlara verdiği paraları Allah yolunda harcıyorlar. O zaman sonuç diyorlar ki onlar ne yaptılar? Bizi geçtiler cennetteki makamları ne yapıyorlar? Elde ediyorlar. Ve yu'tiyuna ve Köle azat ediyorlar. Adam hayır yapıyor, azat ediyor zengin sağ. Biz ise ne yapamıyoruz? Paramız olmadığı için köle de azat edemiyoruz. Peygamber Aleyhisselam oturuyor galibanları gelin diyor. Yok diyor sizlere diyor efela uallimukum şey'en tudrikuna bihi men sabakakum. Gelin diyor oturun. Size diyor sizi geçen bu konuda cennete Doğru yarışta sizi geçen kimselere yetişeceğini size bir şey öğreteceğim gelin diyor. Nedir o? Ve tesbiqun bihim men Arkanızdan gelenleri de geçirecek olan bir şey bu Salihamel. Olar ekun ahadun afdal minkum illa sana misla sana sanaatum. Ve bu öğreteceğim şeyi siz yaparsanız ey fakir sahabeler kimse sizin gibi olamaz. Sizin bu makamınıza ulaşamaz. Ancak sizin yapmış olduğunuz bu şeyi keşfedip de sizden öğrenip de yaparsa o müstesna. Ama yani bunu yaptığınız sürece bilin ki çok hayır üzeresiniz. Çok güzellikler üzer üzerinesiniz ve o gıpta ettiğiniz, çekemediğiniz zenginler var ya bu manada, çekemedikleri noktayı Allah niye onlara verdi değil. Bu çağın hastalığı o. Allah ona verdi, biz niye armanız, fakiriz değil. Sahabeler diyorlar ki, biz namaz kılıyoruz, onlar da namaz kılıyor zenginler. Biz oruçluyoruz, onlar da oruçluyor. Onların parası olduğu için, zengin oldukları için harcıyorlar, biz harcayamıyoruz. Yani bu, bu işin bir çaresi ne bak ey Allah'ımız bize birkaç amel öğret. Yarışalım. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da diyor ki size tamam gelin öğreteceğim. Nedir o? Sahabeler diyorlar ki tamam öğret ey Allah'ımız. Buyur. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam: "Tessbihuna ve tahmiduna kulli Diyor ki Aleyhisselatü vesselam her namazın sonunda 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu ekber diyeceksiniz. Farağa fakirao'l muhacirin ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi sahabe'ler seviniyorlar, mutlu oluyorlar, gidiyorlar. Bu amelle amel ediyorlar. Bizim gibi şimdi biz tesbihi çekiyoruz ama ne ne çekiyoruz? Ne oluyor? Karşılığında ne alıyoruz? Değil mi? Öyle bir rutin neye gelmiş bu? İbadet haline gelmiş. İşte daha önce hatırlarsanız bir dersinizden anlatmıştık. Peygamber aleyhisselamın tesbihati farklı farklı. Kimi zaman 25 kere çekmiş, kimin zaman 11 kere çekmiş. Niye? Çünkü rutin hale gelmesin. E karşılığını bileceksin, ecrini de bileceksin. Yaptığın amelin sevabı ne? Sahabeler, bu fakir sahabeler bir müddet sonra Peygamberimize yine geliyorlar koşa koşa. Ey Allah'ın Resulü! Diyorlar ki, bizim bu zengin arkadaşlar var ya, zengin sahabeler, onlar diyorlar bizim bu yaptıklarımızı bizden öğrendiler. Bunlar da namazlardan sonra artık ne yapmaya başladılar? Tesbih çekmeye başladılar. Subhanallah diyorlar, elhamdülah diyorlar, Allahu Ekber diyorlar. Ne yapacağız yani? Bir şey daha öğret. Peygamber Aleyhisselam diyor ki Zalika Fadlullah. Bu onlara Allah'ın vermiş olduğu bir nedir? Bir fazilet, lütuf. Kendi katından onlara verdiği bir zenginlik. يُؤْتِهِ مَنْ يَشَرْ Dilediğine verir bunu. Yani zenginlik eğer gerçekten Allah yolunda... Allah'ın sevilip razı olduğu hususlarda kullanılırsa kişi bilmeli ki bu allah Teala'nın o kimseye vermiş olduğu çok büyük bir lütuf ve nedir? Fazilettir. Bununla o kimse ne yapar? Cennete girmeyi hak eder Allah'ın izniyle. Az önceki ayetlerde de olduğu üzere. Ama o zenginliği haram yolda kullanıyorsa, o zenginliği Allah'a isyanda kullanıyorsa o malın hepsi ona ne olacak? Vebal olacak.